13 Melek'ten merhaba. Geçtiğimiz hafta 2020 boyunca kenara not ettiğimiz alan kayıtlarından bir seçki sunmuştuk. Bu hafta da aynı mimalde devam edeceğiz. Açılışta Mike Harding ve Mark Van Hoen'dan müteşekkil Los Angeles'ta ikili Drone'a yer verdik. Oluşumun dördüncü albümü The Stilling, radyo parazitleri ve buluntu sesler dışında yaylı dokunuşları ve konok vokallerin elinde şekillenmiş. Bu kayıttan seçtiğimiz parça Maming idi. Seçkimize kentsel seslerle devam edeceğiz. Sıradaki konuğumuz Julia Bunagel Sounds Like Vienna kaydına. Viyana'da denk geldiği seslerden ziyade bizzat Viyana'nın sesini yansıtmış. Kaldırımlardan söktüğü beton blokları daireler şeklinde kesip bu blokları plakçalarda çevirerek bir sokak performansına imza atmış. Bu kayıttan bir kesitin ardından okyanusun öte yakasına geçip New York merkezli işitsel sanatçı Ian Battenfield Hedley'e yer vereceğiz. Müzisyenin NYC Field Recordings Volume 1 albümündeki seslerin bazıları ta 2014'te kaydedilmiş. Bizim kulak vereceğimiz Seven O'Clock ise pandeminin şehri iyiden iyiye sardığı Nisan 2020'de sağlık emekçilerine destek amaçlı çıkarılan gürültülere odaklanıyor. 2020'yi Covid-19 salgını damga vursa da felaketler açısından yoğun bir seneyi geride bıraktık. Bunlardan biri 2019 ortalarında başlayıp 2020 ortalarına kadar bölge bölge devam eden ve Avustralya'nın dört bir yanını saran doğa yangınları oldu. Sıradaki iki misafirimizin alan kayıtları da bölgedeki kayıplara mercek tutuyor. Berlin sakini sanatçı ve akustik ekolojist Pablo DiSereens. 2019'un Kasım ayında ülkenin güneydoğusunda yaptığı gezide hebesinde topladığı tabiat seslerini On Australian Shores Listening to Birds, Insects and Mollusks kaydında bir araya getirmiş. Adını bir menekşe türünden alan Periwinkle sonrasında türün ağır toplarından olup Room 40 etiketinde yöneten Avustralyalı müzisyen Lawrence English ile devam edeceğiz. Ses ile ilişkisinin izlerini çocukken gittiği kuş izleme gezilerine süren English, Yeni albümü Field Recordings From The Zone'da doğup büyüdüğü yerleri derinden etkileyen yıkım üzerine kafa yormuş. Seçkimize İtalyan müzisyen Angelo Guido'nun Meanwhile in Texas projesiyle devam ediyoruz. Guido, Heymat adlı yeni uzunçalarında San Andrea isimli adadaki askeri bölgede topladığı alan kayıtlarını tape döngüleri ve gitar ambiyansıyla yoğurup hayaletli ses manzaraları yaratmış. Bu kayıttan seçtiğimiz ada ile aynı adı taşıyan eserin ardından yine İtalya'dan devam edip Perugia menşeli etiket, TIS tapes'ten Agua Viva kısacalarını yayınlayan Daphne X'e ya vereceğiz. Kuraklığın da bir krize dönüştüğü günümüzde polyester, metal ve deri gibi malzemelerden oluşan yüzeylere düşen, su damlacıklarının titreşimlerine peşine düşen bu kayıttan Now Either birazdan seçkimizde yer alacak. Tabiat seslerine geri dönüyoruz. İlk durağımız Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Kruger Ulusal Parkı. 360 kilometre uzunluğunda ve 65 kilometre eninde olup özgün bir bitki örtüsü ve yabani hayvan çeşitliliği barındıran bu tropikal cennette 10 günlük bir işitsel keşfe çıkan Philip Samarsis ve Eric Lacasa bu tabi alandaki hareketlerinin kısıtlılığını da yansıtan Captured Space isimli bir çalışmaya imza attı. Bu kayıttan bir kesitin akabinde Kuzey Denizi'nde Danimarka ve Almanya'nın tam ortasında bulunan Amrum adasında vuku bulan bir albüme yer vereceğiz. Berlinli sanatçı Til Boverman, Elef So projesinde adanın seslerini kuşların, ağaçların, çalıların ve yosunların perspektifinden damıtarak A Tuning adlı bir kayıtla toplamış. Bu çalışmadan Waves Below birazdan açık radyoda olacak. Thank you. Kapanışı Pedro Tudelo'nun Lizbon'da bulunan yeni sanat, mimari ve teknoloji müzesi Maat'ta sergilenen ve odak noktasında hareketli çanların bulunduğu bir enstalasyondan topladığı sesleri bir miktar dijital manipülasyonla bir araya getirdiği auditorya kaydından bir kesitle yapacağız. Program kayıtlarına 13melekradyo.tamlu.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.